Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a. İsmini hamd ile tesbih eder, her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ve şehadet ederim ki, La ilaha illallah diyerek, senden başka ilahla yetenen her kişi ve kuruluşu reddediyor, üzerimdeki tüm tasarruf yetkisini alemlerin Rabbine teslim ediyorum. Sensin boyun eğilecek tek otorite. Sensin kanun koyma ve kanunlarını değiştirme hakkına sahip olan. Sensin terbiye eden, korkulması gereken. Hem benim hem tüm evrenin üzerinde hakimiyet, kayıtsız şartsız sana aittir Rabbim. Senin tehdidin daha korkunç ve senin mükafatın daha güzeldir. İlah olarak, yani bizi yönetme, kanun koyma, giyim, söz ve hareketlerimize karışma yetkisi bu dünyada yalnızca sana aittir. Kendisinden korkulması, şükür ve minnet duyulması, sevgi ve muhabbet beslenmesi gereken yegane emirlerine boyun eğilmesi, itaat edilmesi gereken yegane merci senin kürsündür. Sen ilah ve Rab olarak bize yetersin. Ve ben yine şehadet ederim ki göndermiş olduğun Muhammed Aleyhisselatu vesselam senin kulun ve peygamberindir. Bana bir önder ve bir örnektir. Öyleyse bundan böyle başka hiçbir kuluna ona beslediğim muhabbeti beslemem. Ve hiçbir kulunu rehber edinmem. Şüphesiz ki Alemlerin Rabbinden gelen elçi, örnek alınmaya, muhabbet beslenmeye en layık olandır. Salat ve selam Hazreti Muhammed'e. Selam Rahmet Peygamberinin ailesine ve arkadaşlarına. Selam sahabelere, ravilere, tabilere. Selam Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gelmiş tüm peygamberlere. Selam Allah yolunda savaşan erlere, şehitlere. Selam dünden bugüne, bugünden kıyamete dek gelmiş ve gelecek tüm müminlere. Ya Rabbi senin ilk emrin oku. Yaradan Rabbinin adıyla okuydu Ancak sen de görüyorsun ki Kulların bu emri çoktan unuttular Artık okumuyorlar ancak Belki dinlerler diye Senin o yüce kitabını Biz aciz kulların söze döktük Olur ki okumazlarsa da Belki dinlerler ve senin vaat cenneti umar, cehenneminden sakınırlar. Ey şanı yüce Rabbim! Öyle ise şu Kur'an'ı dinlerken, rahmetine binaen hidayete kavuşacak kullarının hidayetine bizleri vesile kıl. Okuduğumuz ve dinlediğimiz bu yüce kelamın senden bir müjde ve tehdit olduğunu anlayabilme kabiliyeti ver. Dinde bizi fakih anlayışlı kıyıp, bizden önceki kavimlerin yaptığı gibi nimet içinde şımarıp, ölüm ve kıyamet hiç gelmeyecek gibi yaşamaktan, kendilerine verilen kitabı terk etmekten sana sığınırız. Bu Kur'an ile kendimizi derleyip toplamayı nasip eyle. Bizi cehenneme götürecek her türlü söz ve amelden sana sığınırız. Nefsimizin arzularından, kovulmuş şeytanın vesvesesinden, şeytan ve dostlarının karşımızda durup durmasından da sana sığınırız. Kibirlenmekten, ikiyüzlülükten, yalancılıktan da sana sığınırız. İmanımızdan sonra topukları üzerek küfre dönmekten, kendi ayağımızı cehenneme kaydırmaktan ve başkalarının da kaydırmaktan sana sığınırız. Fakirlikten, miskinlikten, tembellikten de sana sığınırız. Kur'an ve sünnete rağmen, yani Allah'ın ve Resulünün bir emrine rağmen, ona muhalefet etmekten, bu Kur'an'ı eskimiş, köhnemiş, eskilerin masalları olarak görmekten de sana sığınırız. Sığınılması gereken her şeyden sana sığınırız. Rabbim seni gazaplandırmaktan ve kahar sıfatına muhatap olmaktan senden bile sana sığınırız. Çünkü bizler için sığınılacak tek yer senin yanındır. Ahiretine karşı dünyasını satanlardan olmayı nasip eyle. Senin karşına şehit olarak gelmeyi nasip eyle. Şehit gibi yaşayıp, şehit gibi ölmeyi nasip eyle. Kıyamet günü müminlere öncü olmayı nasip eyle. Kitabı sağından, nuru önünden verilenlerden eyle. Sorgusuz sualsiz, cennete gidenlerden ve bunu hak edecek bir yaşam nasip eyle. Kevser başında Resulullah ile buluşmayı onun sancağı altında toplananlardan olmayı nasip eyle. Makam olarak Firdevsi Ala'yı nasip eyle. Ey Rabbim! Anne ve babamızı cennetlerine koy. Onlar bizlere Çocuk iken nasıl şefkat ve merhamet ettiyse sen de onlara öyle merhamet et. Biz onlardan razıyız, sen de onlardan razı ol. Eşlerimizden ve çocuklarımızdan bizlere göz aydınlığı olacak salih kullar nasip eyle. Ailelerimizi ve zürriyetlerimizi, kardeşlerimizi ve zürriyetlerini, akrabalarımızı ve zürriyetlerini, arkadaşlarımızı ve zürriyetlerini ve tüm müminleri ve zürriyetlerinden de bizlere her iki cihanda göz aydınlığı nasip eyle. Bizlerin kalplerini birbirine ısındır. Kur'an ve peygamber dairesinde tevhid bayrağı altında birleştirir. Dünyanın her köşesinde ezilen mazlum kardeşlerimize yardım elini bizleri de vesile kılarak ulaştır Allah'ım. Kafirlere, zalimlere, müşriklere ve münafıklara Müslüman kanı dökmeyi ve bunu hoş görmeyi sürdüren tüm zorbalara kahhar sıfatını yine bizi vesile kılarak ulaştır Allah'ım. Artık Kur'ansız ve peygambersiz bir İslam anlayışı olmayacağını, kafirleri dost edinmemeyi, namazı kılıp zekatı vermeyi ve Allah'ın hudutlarını, kanunlarını çiğnememeyi ve çiğnetmemeyi, bu uğurda her türlü zorluğa göğüs germeyi nasip eyle Allah'ım. Ey Basir! Bizi gör! Ey Semî. Bizi işit, ey mucik, dualarımıza icabet et. Ey halim, hatalarımızdan dolayı bizi hemen cezalandırma. Ey raşik, bize hidayet et. Ey rahman, bize merhamet et. Ey tevvâb, tevbelerimizi kabul eyle. Ve bize tevbe etme ayrıcalığı nasip et. Ey afu, bize affet ve ey sabır! Bize bunca nimetine rağmen nankörlük ettiğimiz halde yine de sabredip vaad ettiğin o azabı bize çabucacık getirmediğin için şükür sana Allah'ım! imanımızı, İslamımızı ve irfanımızı, ihsanımızı, samimiyetimizi ve gayretimizi artır Rabbim. Hayatımızda sen varsan aldığımız her nefeste Allah varsa problem yok. Kur'an'ı anlamak ve yaşamak noktasında senin sonsuz desteğine ihtiyacımız var. Bizi sensiz bırakma Allah'ım. Her duanın sonu şüphesiz hamd Alemlerin Rabbine masuptur. Amin.